Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Bilgisayar ya da televizyon açıkken odada namaz kılınır mı? Yani bilgisayar ve televizyonun açık olduğu. Bilgisayar ve televizyonun açık olmasının bir sakıncası yoktur. Ancak yani onun açık olması, ancak onun çıkardığı sesler yani bilgisayarda efendim sesler varsa ya da televizyonda film veya haber ne varsa yani. ...bunlar kişiyi namazda meşgul ediyorsa... ...hüşusunu bozuyorsa... ...bu doğru değildir... Ee, ...uygun düşmez... ...kişinin ecrini düşürür... ...çünkü biliyorsunuz kişi... ...namazda kadar huşu duyarsa o kadar ecir alır... ...aynı şunun gibi... ...Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ...namaz esnasında... ...üzerinde desenleri olan... ...desenleri olan bir... E, ...Allah'u alem bir perde idi... ...veyahut bir giysiydi... ...şu an tam aklıma gelmiyor... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o desenler namazdayken meşgul ettiğini aleyhissalatü vesselam namaz selam verdikten sonra dedi ki bunu dedi değiştirin dedi sadesiyle değiştirin. Allah halen bir bürdeydi yani üzerinde giydiği bir cübbeydi. Dedi ki çünkü bunun desenleri dedi beni namazda meşgul etti. Hatta bu yerde serdiğimiz kilimler halılar bile üzerinde namaz kıldığımız şeyler bile desenleri bizi meşgul etmesi desenleri kişinin gözü onlara kaçıp onlarla meşgul oluyorsa zihni sade şeyleri seçmesi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hassasiyet ve sünnetine uygun bir davranış olur. Ancak odada televizyonun açık olması ve kişi bu televizyona kulak kabartıyorsa bu caiz değil. Ancak televizyon onu etkilemeyecek bir yerdeyse veya bilgisayar onunla alakası yoksa Efendime söyleyeyim, televizyon açık ancak sesini duymuyor ve buna benzer şekilde ise namazın televizyonun açık olmasından ötürü o kişinin namazına halal gelmez. Ancak doğrusu bizim Rabbi'mizle baş başa kalabileceğimiz, kendimizi namaza verebileceğimiz zemin ve ortamları. Seçmemiz bizim için en doğru olandır hatta insanların sohbet ettiği yerde bile namaz kılmak doğru değildir çünkü kişi namaz kılarken o etrafındaki sohbet edenleri dinliyor ya da dinleyecek ya da onlara kulak kabartacak şeytan e, dikkatini onlara çekmeye çalışacak bu sebeple gerçekten Rabbimiz Subhanehu ve Teala'ya hakkıyla kulluğu eda edebileceğimiz mekanların tercih edilmesi en doğru olandır. وهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد